Uzak çöllerden bir Arabi, Hazreti Peygamberimizi ziyarete gelmiş. Gelirken de yanında birçok hediyeler getirmişti. Yanında bir de binek için devesi vardı. Peygamberimizle görüşüp geri döneceği zaman yanında hiçbir şeyinin kalmadığının farkına varıp deveyi satmaya karar verdi. Devenin satılacağını Ebu Cehil de duymuştu. Adam gönderip deveyi satın alacağını bildirerek kendi adamına aldırdı. Adam parayı almaya gelince de dininden dönersen sana bol para veririm deyince Arabi, hayır dinimden dönmüyorum paranı da istemiyorum bana devemi geri ver dedi. Ebu Cehil kızmıştı. ''Git, istediğin yere şikayet et. Deveni de, paranı da vermiyorum.'' dedi. Adam da doğru Resulullah'ın huzuruna çıkıp meseleyi anlattı. Efendimiz adamın yanına iki kişi vererek ''Gidin Ebu Cehil'e söyleyin. Ya deveyi versin ya da parayı.'' diye ferman buyurdular. Ebu Cehil'in yanına gelen ashab, peygamberimizin emrini bildirdiler. Ebu Cehil hemen bağış üstüne dedi ve devenin değerini verdi. Müslümanlar gittikten sonra Ebu Cehil'in adamları, ''Biraz evvel bize ne söylemiştin, şimdi ne yaptın?'' diyerek sebebini sorduklarında Ebu Cehil, ''Benim yerimde siz olsaydınız belki de canınızı verirdiniz.'' Nasıl vermeyeyim? Adamın başı üzerinde öyle büyük deve gördüm ki. Eğer vermemiş olsaydım o kuyu gibi ağzıyla belki de beni o anda yutacaktı dedi. Ama yine de imana gelmedi hain.